Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve baht Muhterem kardeşlerim, bize hakikati öğreten peygamberler Neyin batıl olduğunu terkin eden yine peygamberler Eğer Allah Teala muhal farz peygamberleri göndermemiş olsaydı Değil insanlar medeniyetin en büyük icadı olan tekelleyi bulmak Yemek yemek için ağızlarının yolunu bile bulamazlardı Elbise ilk defa dikmeyi Hazreti İdris aleyhisselam öğretti, gemi yapmayı Hazreti Nuh aleyhisselam öğretti, demiri işlemeyi Hazreti Davut aleyhisselam öğretti. Yani insanlığa medeniyete baktığınız zaman her büyük buluşun inkişafın arkasında bir peygamberi görürsünüz. Oğlame Adem el esma kullaha thumma Bütün bunların öncesinde ise Allah Azze ve Celle Hazreti Ademe Eşhayı öğretmiştir, neyin ne olduğunu anlatmıştır, bildirmiştir. Peki bu zaviyeden bakıldığı zaman biz bu ümmeti nasıl selamete, nasıl saadete tekrar kavuşturabiliriz? Bu engelleri nasıl aşabiliriz? Bu noktada çözüm nedir, çare nedir baktığımız zaman bunları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize getirdiği, bildirdiği Kur'an-ı Kerim'de bulabiliriz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinde bulabiliriz. İşte İmam bu sirr rahmetullah aleyh bize o hakikati hatırlatıyor ve buyuruyor ki Vel temassugina'd darayn min yadihi illa estelamtun nada min khayri mustalemi. İltemese, iltemestu, tevazuyla, edeple istedim. Gıneddârayn, <gülüyor> dünya ve ahirette mustani olmayı min yedihi Allah Resulü Aleyhisselam mübarek elinden, onun getirdiği Kur'an-ı Kerim'den, onun bildirdiği, yaşadığı sünneti seni yeden. ne zaman istediysem, başında la nafiye var, İlle stelemtun nedâ min hayri mustelemi. Yani başında bir olumsuzluk var. İstemedim ki onun elinden dünya ve ahirette mustahni olmayı. Ne zaman istediysem demek hemen istelemetu ne da ne dahi aldım ne da burada ata ihsan hediye demek illa istelemetu akzetu min hayri mustelemi. Yani elinden hayır alınan bereket alınan en hayırlısı olan Peygamber Aleyhisselatu vesselam'dan aldım. Yani ne zaman ona gittiysem ne zaman Allah Resulü aleyhisselama evimde bir sorun var ya Resulallah Allah dediysem işimde bir sorun var ya Resulallah Allah dediysem içim daralıyor dediysem ailemi terbiye edemiyorum kaybediyorum evimi ya Resulallah Allah dediysem illes selamtun nedâ min hayri mustalemi. Kendisinden hakikat alınanların en hayırlısı olan Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a onun kapısında, onun huzurunda her derdimi orada bir deva buldum. Asab ı kiram efendilerimiz radıyallahu Anhum, Allah Resulü Aleyhisselam'a için gittilerse hep onda bir deva buldular. Yürekleri daralanlar gittiler, saadetle ayrıldılar, selametle ayrıldılar. Allah Resulü Aleyhisselam devlet başkanları gibi büyük bütçelere sahip değildi. Ama ona rağmen yanına gittiler, aç olanlar, açıkta olanlar ne varsa Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam onlara ikram etti. İmam Buhari naklediyor, Hazreti Seher rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yanında oturuyorduk. Bir gün bir kadın geldi. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a ya Resulullah inni nasechtu hadihi bi yedi. Bunu ellerimle size dokudum dedi. Elinde bir kumaş var, bir elbise var. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a ya Resulullah inni nasechtu hadihi bi Ellerimle dokudum. Size takdim etmek istiyorum. Size giydirmek istiyorum. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam onu ona muhtaç olduğu halde aldılar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Devlet Başkanı Belki ikinci bir kıyafeti yok. Belki ikinci var ama üçüncü yok. Onun için Seher radıyallahu anh Efendimiz diyor ki Allah Resulü aleyhisselam kadının getirdiği o kıyafeti kumaşı ona muhtaç olduğu halde aldı üzerine giyince orada birisi vardı Efendimiz aleyhissalatu vesselama Ya Resulallah onu bana ihsan eder onu bana hediye eder misin dedi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam peki olur dedi. Bir müddet sonra içeriye gitti. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onu katladılar, elbiseyi çıkardı, katladı. Kim istediyse ona gönderdi. Biz de adama dedik ki ma ahsante. Yani güzel bir şey yapmadın. Efendimiz Aleyhissalatu vesselamın o kıyafeti ihtiyacı var, biliyorsun. Kadın geldi. Allah Resulü Aleyhisselam'a takdim etti. Efendimiz Ali Aleyhisselam muhtaç olduğu halde aldı. Siz de Peygamber Ali Aleyhisselam'dan neyi istersek Allah Resulü geri çevirmez, onu verir biliyorsun. İstedin aldın deyince sahabi diyor ki: Vallahi ma sa'altuha illa li tekuna kafani yawma Yani ben onu efendimiz Ali Aleyhisselam'dan Öldüğümde kefenim olsun de istedim. Yani vefat edince yerin altında toprağın altında peygamber aleyhissalatü vesselamın üzerine aldığı Efendimiz aleyhissalatü vesselam giymiş olduğu o kıyafet o elbise kefenim olsun. Yerin altında toprağın altında ruhum Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamı koklasın. Vallahi مَا سَأَلْتُهَا اِلَّا لِتَكُونَ كَفَن۪ي يَوْمَ amut. Hz. Sehel radıyallahu anh buyuruyor ki فَكَانَتْ كَفَنَهُ Ve o sahabi belli bir zaman sonra vefat edince Allah Resulü aleyhisselam da almış olduğu o kıyafete sardılar, elbiseye sardılar, kumaşa sardılar, o sahabiyi o halde defnettiler. Yani kardeşlerim, Ashab-ı Kiram radıyallahu anhüm, Allah Resulü Aleyhisselam'a gittiler. Onların aile mefhumları yok kaybetmişlerdi. Kadınlar evlilik mefhumunu unutmuşlar. Bir kadın on tane adamla beraber olur, sonra doğum yapar, o adamları çağırır. Hangisi hoşuna gidiyorsa çocuğu getirir, onun kucağına koyar. O çocuk o adamın olur. Yani böyle bir hayat vardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gittiler, teslim oldular, o kadar değiştiler ki o toplum dünyanın en iffetli, en izzetli ailelerini insanlığa takdim etti. Efendimiz Aleyhisselam değiştirdi dünyayı. Cemiyetimiz, evimiz, hayatımız, okullarımız vesaire, alem-i İslam eğer Kur'an-ı Kerim'le, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la değişemiyorsak, değiştiremiyorsak bu dünyayı o zaman Allah Resulü Aleyhisselam'a aidiyette Efendimiz Aleyhisselam'a irtibatta problemlerimiz var. Onlar neye muhtaçsa Allah Resulü Aleyhisselam onu verdi. Hatta Efendimiz Aleyhisselam madde anlamında bir şeye muhtaç ama aynı şeye sahabe de muhtaçsa Efendimiz Aleyhisselam tereddüt etmeden onu da verdiler. Yani onun Cömertliğini bize anlattıktan sonra onun hakikatine, risaletine dönüyor. Risaletten bahsedecek. Bize diyor ki, esasında İmam Busi rahmetullah Aleyh Allah Teala kulları arasından en hayırlı olanları seçer. En ağır yükü omuzlarında taşıyabilecek olanı seçer, ona yükler. Ve insanlık adına insanlığın hayrı, selameti adına o peygamber yürür. Yani risaleti ona değil de allah Teala şuna buna verseydi diye akıllara gelmesin. Baştan beri Efendimiz Aleyhisselam risaletini anlatacak. لَا تُنْكِرِ الْوَحْيَ مِنْ رُؤْيَاهُ إِنَّ لَهُ قَلْبًا إِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ لَمْ يَنَمِي مَوْلَا يَصَالِي وَا سَلِّمْ لَا اِمَنْ عَلَى حَابِبًا La tunkir il Wahy, Wahi inkar etme. Min ruyahu, Allah Rasulü Aleyhisselamın rüyada olan Vahyini inkar etme. Yani rüyada da ona Vahyedildiğini kabul et. Inne lehu maka ki lehu li Rasulillah. Yani o fahri kainat Efendimiz için vardır kalben bir yürek, bir kalp vardır ki namet نَامَتِ aynan Gözler uyuduğu zaman لَمْ mi Uyumayan bir kalbi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اِنَّا عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُوا kalbi buyurdu. Gözlerim uyur ama kalbim uyumaz. Onun için Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a rüyada da vahyetti. Allahu اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّٓيَ بِالْحَقِّ Efendimiz aleyhissalatu vesselam Fethi rüyada gördüler Vahyi rüyada aldılar Efendimiz aleyhissalatu vesselam O gün rüyası Mekke-i Mükerreme idi Ama onun ruhaniyetinin rüyası Ümmetinin yeniden dünyaya hakim olmasıdır Eğer biz fetih ordusunun neferleri olmaya Namzet olursak ruhumuzla ve maddemizle Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Ruhunun ruhaniyetinin rüyası da taakkuk edecektir Allah Teala'nın inayetiyle. Wa zaaka hīna bulūghin min nubuwwatihi felesâ yunkaru fīhi hâlu muhtalimi. Ma lâ ve sellem dâgî ben habadun âdâ yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın rüyada vahye muhatap olması Hine buluğin, hine vusulin yani ulaştığında Min nubuvvetihi min ila anlamında Risalete ulaştığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletin ilk yıllarında, ilk aylarında Rüyada vahye muhatap olması bu hakikat Fe le inkar edilemez Fihi yani o nübüvvet zamanında, o ilk aylarda, ilk zamanlarda فَلَيْسَ يُنْكَرُ fihi Onda o zamanda inkar olunamaz. Ne inkar olunamaz? halu muhtelimi. Yani peygamberken bu rüyaları gören Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyada vahye muhatap olması inkar edilemez. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Risalet hayatının İlk 6 ayı rüya ile olmuştur. Rüya ile olmuştur. Müslümanların rüyaları kıymetlendirilirken yani ru'yel mu'min müslümanın rüyası cüz'un min siddetin ve 40 cüz'en minen nubuwa. Nübüvetin 46 cüzünden biridir. Yani 23 yıl Allah Resulü Aleyhisselam'ın risalet hayatı ilk 6 ay rüya ile olmuştur. Efendimiz Aleyhisselam'a Rüya ile hakikatler bildirildi. Neden? Çünkü vahiy ile irtibat kuracak. Vahiy ile melekle irtibat kurması Hz. Cibril başka bir alem için yaratıldı. Başka alemler için dünyaya geliyor ama asıl vatanı başka yerler. Dünyaya vahiy bildirmek, duyurmak için geliyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam irtibat kurduğu anda Efendimiz Aleyhisselam daralıyor işte evine geliyor Hazreti Hatice annemize zemmiluni zemmilunu örtün beni diyor. Ee, neden Hazreti Cibril ile buluşmanın o an vermiş olduğu tesirle bunu Allah Resulü Aleyhisselam söylüyorlar. Alışabilmesi için vahiy alışabilmesi için risaletin ilk aylarında e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy kardeşlerim Rüyada Allah Resulü Aleyhisselam'a telkin ediliyor. Tabaarakallahu ma vahyun bı maktasbin, vla nabiun ala ghibin bı muttahmi. Vla ya salli vaa sallim daim anabadan ala Tebârek Allah, Allah Azze ve Celle münezzehtir. Allah Azze ve Celle bütün noksanlardan uzaktır. Tebârek Allah, bütün kemal vasıflarıyla Allah Teala muttasıftır, noksanlıklardan uzaktır. Ma vahyun bi muktesebin, vahiy kesbedilmez, vahiy alınmaz. Yani bir adam uğraşsa, talim etse, etse, ben de peygamber olmak istiyorum dese, ben falan yerden mezun oldum. Şu kadar elimde diploma var. Şu kadar kitap yazdım dese olur mu olmaz? Peygamberlik bir sanat değildir. Devleti Ali'nin ahir ömründe İstanbul'a Abdülhamit Han Hazretleri zamanında ucuz bir adam gelir, ucuz kahraman. İslam ümmetini bu adam İttihad-ı İslam'dan yana diye İslam ümmetine pazarladıkları her yerde ayrı kimlikle dolaşan bir adam gelir. İran'da onu şeyi bilirler, Afganistan'da Afgani derler, Mısır'a giderler, orada Üksü Parti'nin adamı destekçisi olarak kabul ederler. Hindistan'da başka, İstanbul'da onu iddia adı, İslam bağlısı olarak bilirler. Kim bu adam? Cemalettin Afgani. Darülfununun Funu'nun açılışında Risaleti sanata benzetir. Peygamberlik sanat olur mu? Yani demircisiniz çırağınız var öğretiyorsunuz ona sizden öğreniyor. Öğrendiği kadarıyla o demirci oluyor. Ya da marangozsunuz, çırağınız var, sizden öğreniyor. Ama peygamberlik öyle değil. Allahu a'lemu haythu Allah azze ve celle kime murad ettiyse risaleti ona verir. Kime takdir ettiyse ona verir. Ya da kime vereceğini bilir Cenab-ı Hak. En iyi o bilir. Allahu a'lemu haythu yec'alu risalata. Zalik fezlulllah yu'tihi men yasha. Allah Teala'nın bir fazlıdır, lütfudur, ihsanıdır ki onu dilediğine verir. Orada bir münakaşa çıkar. Sonra Abdullah Mithan Hazretleri'nin o adamdaki İslam ümmetini birleştiriyor. Bayrağı altında bölme ameliyelerini Sultan Abdülhamid Han Hazretleri daha sonra o adamın oyunlarını fark eder ve onu hapseder kardeşlerim. Göz hapsini alır. İşte burada İmam Buziri ondan bahsediyor. Yani onun gibi o vadide konuşan adamlara sakın ha böyle zannetmeyin. Peygamberlik kazanılmaz, tahsil edilmez. وَلَا ala عَلَى غَيْبٍ بِمُتَّهَمِ yani ala gayb'in mütealleki bi müttehhemi e, peygamber ala gayb'in bunun da muzafı mahzuf ala ihbar-ı gayb'in gayba dair haber vermede hiçbir peygamber müttehem değildir. Hiçbir peygamber yalancılıkla itham edilmiş değildir. Yani peygamberler neyi aldılarsa onu bildirdiler. Ve la Ala gaybin bi muttehemi'' Gayba dair bilgiyi, vahyi, haber vermede hiçbir peygamber itham edilmiş değildir. Peygamberlerin hayatında yalan, yanlış, tuğyan olmaz kardeşlerim. Ve bir adam gayretiyle, cehdiyle, tahsiliyle, diplomasıyla risalet makamına ulaşamaz, yükselemez. Bir tarih Ezher'e bir adam gelir yıllar önce. İçeriye girer camide, Ezher caminde hocalar, şeyhler ders okutuyorlar. Hepsi bir köşedeler. O da bağırır der ki en ara Resulullah. Ben peygamberim der haşa. Talebeler ayağa kalkarlar. Sen ne diyorsun bir adam yalancı vesaire derler. Oradaki şeyh, Ezher şeyhi. Oturun der onlara. Otururlar. Dinleyin bakalım ne diyor bu adam der. Talebeler hocalarına efendim yani Allah Resulü son peygamber, ondan sonra peygamber gelmeyecek. Peki ya biz bu adamı neden, niçin dinleyelim? Zihinlerinden bu sorular, istifamlar geçer. Hoca kalkar giderken onlara der ki, önce dinleyin bu adamı istemi'u, sonra ne gerekiyorsa yapın der. Talebeler aralarında münakaşa ederler. Biri soru sorar, biri dinler, ötekiler ayağa kalkarlar. Netice itibariyle onu dinliyorlar. Kurafelerden, masallardan bahsediyor. Dayanamaz bir grup talebe kalkarlar, adamı alırlar. Ezher'de, camide bir direğe bağlarlar. Yani biraz da darbederler. Sonra hoca efendi kapıyı, odasını yakın oraya açar. Camiye gelir, içeriye girer şeyh. Der ki ne yapıyorsunuz o adama döner Selamullahi aleyke ya Resulallah der Ey Allah'ın Resulü Allah'ın selamı üzerine olsun deyince adam La risalete ve la şey eder Ne peygamberlik ne başka bir şey her şeyden vazgeçtim beni bu adamların elinden kurtar der Çöz beni buradan der La risalete ve la şey hiçbir şey istemiyorum Yeter ki beni buradan kurtar der Sonra ezer şeyi döner. O adama der ki, peygamberlik iddiasında bulunuyorsun. Ben de buradan giderken talebelerime demiştim ki, bu adamı dinleyin. Onlar bana böyle garip garip bakmışlardı. Yani bu adamı niçin dinleyelim ki? Ben de onlara demiştim ki, seyukimul hücceti alâ kedibih. Göreceksiniz bu adam haliyle konuşmasıyla, Sahtekar olduğunu Yalancı olduğunu Kendi hayatından getirdiği delillerle Bunu ispat edecek Yalanını kendi ispat edecek Siz zorlamayın demiştim onlara Şimdi bak diyorsun ki Beni buradan sal Ne Risalet davam var Ne başka bir davam var Bırak beni de evime gideyim diyorsun Fakat 23 yıllık Risalet hayatının 13 yılında Peygamber aleyhissalatü vesselamı Taşladılar Namaz kılarken Kabe-i avlusunda sırtına işkembe koydular. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam eşine hakaret ettiler. Taife gitti taşladılar. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te üzerine geldiler. Ama değil Peygamber Aleyhisselatu Vesselam vazgeçmek bir defa elini kaldırıp Ya Rabbi neden bunlar başıma geliyor demedi Peygamber. Bu yola girenler, Lutfunda hoş, kahrın da hoş ya Rabbi dediler. İşte sen bu halinle Risalet davasında sahtekar, yalancı bir adam olduğunu bizzat kendi halinle ispat etmiş oldun der. Kardeşlerim, iman ve İslam davası da böyledir. Yani bu, bu, bu yolda, bu davada ucuz adamlar görürsünüz, konuşanlar görürsünüz. Ama meydan yerine çıkmak söz konusu olduğu zaman konuşan adamların, kahramanların en arkada kaldıklarına şahit olursunuz, tanık olursunuz efendim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam muzelerinden bahsediyordu İmam Busiri Rahmetullahi Aleyh. Şimdi muzeler bölümünün sonuna geldi İmam Busiri Rahmetullahi Aleyh. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Hastalara dokununca hastalar nasıl yap oldular ondan bahsedecek. Fakat bu beyitle alakalı şunu size arz edeyim. Birkaç sene önceydi İzmir'e bir programa, bir icazete gitmiştik. Şam Alimler Birliği Başkanı Usame Rifai Hocam da vardı. Programdan sonra bir açık havadaydı icazet programı. Hüseyin Avne Hocamız var orada. Hüseyin Avne Hocamızın evine gittik. İşte sabaha doğru havaalanına gideceğiz. Usame hocamla böyle büyük bir kütüphanenin içinde Hüseyin hocamızın evinde otururken orada Kaside-i var. Yani bu Kaside var. Onun şerleri vardı. Onları aldık bakarken Usame hocama dedim ki hocam lütfetseniz okusanız dinlesek dedim. Olur dedi. Kaside-i aldı. Sonra şimdi okuyacağım şiiri okudu. Dedi ki babam felç olmuştu. Abdülkerim Rifai Hazretleri, o da Şam'ın biladı Şam'ın büyük alimlerinden birisi. Allah Teala'nın rahmeti üzerine olsun. Sami Hocam da öyle. Allah Teala ona bereketli ömürleri ihsan eylesin. Şam cihadını başlatan, Müslümanların hak ve hukukunu muhafaza müdafaa eden, bir yıl Şam'da kalmıştı, Dimeş'te kalmıştı. Dimeş kürsüsünde Esed'e meydan okuyan bir alimdi. Kadir Gecesi'nde camisini bastılar. Yaraladılar, öldü diye bıraktılar. Öyle İstanbul'a getirdiler. Şimdi İstanbul'da Usame Rifai hocamız, Allah Teala onu da muhafaza eylesin. Şam'ımızı, Bağdat'ımızı, Kahire'mizi kurtarsın Müslümanları. Doğu Türkistan'ı kurtarsın Rabbimiz. Arakan'a merhamet eylesin. Okumuş olduğu bu şiire dair şunu söyledi işte. Babam hasta oldu, fersli yatıyor. Böyle iki dairemiz var. Bir dairede ben duruyorum, bir dairede babam, annem, kardeşim duruyor. O gün babamın yandaydım. Babam dedi ki, evladım, kasideyi burdayı getir dedi. Getirdim. Aldı kasideyi burdayı. Şu şiiri okudu. Ee, okuduktan sonra dedi ki, oku evladım, benim üzerime nefesini üfle dedi. Okudum, üfledim. Babam da benden sonra bu şiiri okudu. Uzun zaman, belki saatler. Hep bedenine felç olan yerlerine bir eli vardı çalışan. O eliyle beraber okudu, üfledi, bedenine sürdü elini. Ertesi sabah oldu, yan dairedeyiz, annem var, kahvaltı yapıyoruz. Bir ses, bir tıkırtı, kalktım kapıya, baktım ki yan daireden babam kapıyı açmış, bize doğru geliyor. Yani İmam Buziri Rahmetullahi Aleyh, Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın rüya aleminde huzurunda bu şiiri okumuştu, kasideyi birdeyi Allah'ın inayetiyle ulema bunda ne kerametler gördüler. İşte Usami hocamız İstanbul'da bizzat kendisi bunu anlattılar. Bizzat diyor ben İmam Buziri Hazretleri'nin bu kerametine şahit oldum. Şafi kim? Rabbimiz. Doktor vasıta değil mi? Doktor vasıtasıyla şifa veriyor. Peki ve nunezilu min al-Kur'an mı? ve rahmetülül müminin Kur'an-kerimde şifa, Kur'an-kerimde rahmet. Allah Hazreti ve Celle alimleri, salihleri şifaya vesile kılamaz mı? Ya da o salih kulların beyitlerini, ifadelerini, cümlelerini Allah Hazreti ve Celle murad ederse şifaya vesile kılamaz mı? Elbette kılar. Yani ben bunu söylerken madde planında elbette insanlar, müminler, müslümanlar şifa arayacaklar, doktora gidecekler. Ama bir de doktorların, ilaçların çaresiz kaldığı yerler var. Kem abra'at vasiben billemsi rahatuhu wa atlakat eriben an ribkatillememi ve selim ala Kem haberi olur, kem istifamı olur, kem burada haberiye. Haberiye olursa o zaman iftihar makamında olur. Yani nice demek, ne kadar çok demek, kem abraat. Ne kadar ya Resulallah nice Vasiben e, Vasip hasta demek Vasap olursa hastalık demek İyi yaptı e, e, Şifaya kavuşturdu Vasiben hastayı Billemsi dokunması Arahetuhu Allah Resulü Aleyhisselam avucunun Elinin dokunması Nice hastaya şifa oldu Nice hastayı dokununca sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala o hastaya şifa ihsan eyledi. atlakat atlaqat eliben. Elib za demek. İhtiyaç sahibi adam demek. Arap olursa ihtiyaç demek. İhtiyaç sahibini kurtardı. An riqkatil lemem. Ripka ilmik demek. Bağ demek. Ellememi deliliğin bağından, boyunduruğundan sallallahu aleyhi ve sellem nice bir çare adamı dokunmasıyla beraber kurtardılar. Allah Teala Peygamber aleyhisselam dokununca onlara şifa ihsan etti. Yani burada istiare var. Bir hayvanı iple, boyundurukla bir yere bağlarsınız. Sonra biri gelir, o ipi kesince hayvan kurtulur. Selamete erer. Hastalık da bunun gibidir. Delilik bunun gibidir. Doktorlar delile çare olamazlar. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın yanına böyle mecnunlar, deliler, meczuplar getirdiler. Aleyhissalatü vesselam dokununca onlar ayağa kalktı. Dokundu, meczup olan ayağa kalktı. Dokundu, mecnun olan ayağa kalktı. Şafi olan Allah azze ve celle şifa ihsan etti. Yani nasıl bir bağla bir yere bağlanan hayvan ipi kesince kurtuluyorsa sizde dokununca insanlar hastalıklardan kurtulur ya Resulallah ya da ellemen burada günah demek günahlardan masi, masiyetten kurtulur adam sana geliriz ya Resulullah bize tevbeyi öğretirsin Allah Teala yönelmeyi öğretirsin sana geliriz ya Resulullah Kur'an kelime geliriz sünnete geliriz bize tubu ilallah der Kur'an hakim Allah'a dönün ona yönelin Allah azze ve celle'ye yönelip haramlardan uzaklaşırız ''Bizi ya Resulallah, mübarek ağzından çıkan o sözlerle şeytanın boyunduruğundan, günahın boyunduruğundan kurtarırsın ey Allah'ın Resulü.'' diyor İmam seri rahmetullahi aleyh. Kardeşlerim bunun alakalı Efendimiz aleyhisselatu vesselam'ın çok mucizeleri var. Mesela bir tanesi Hazreti Katade radıyallahu anh, Katade Uhud Muharebesinde Allah Resulü Aleyhisselam'ı koruyor. Efendimiz Aleyhisselam'a mızraklar, oklar gelmesin. Onun önünde duruyor. Önünde Efendimiz Aleyhisselam'ın bir ok Hazreti Katade'nin gözüne saplanıyor. Göz çıkıyor yerinden. Yanağının üzerinde Hazreti Katade'nin gözü. Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Ya Resulallah diyor. Ben bir kadını severdim yani evlenecek tabi göz değdi Müslüman bir kadını evlenmediği bir kadını delikanlı zihninde hayal etmez ama bir defa göze değdi onunla evlenmeyi düşündüyse yani masiyete girmeden öyle hayale düşebilir gayri ihtiyarı düşebilir onun da hayaline düşmüş Hazreti Katade'nin şimdi ya Resulallah gözüm böyle aşağıya doğru sarkmış o halde gidersem o kadın benimle evlenmeyi, o kız benimle evlenmeyi kabul etmez. Allah Resulü aleyhisselam eliyle kaldırıyor, gözü yerine koyuyor ve buyuruyorlar ki Allahümme eksibha cemalen ya Rabbi bu göze güzellik kıyafeti giydir. Eskisinden daha güzel olsun diye dua ediyorlar. Katade'nin gözü eskisinden daha güzel olmuş. Ömer bin Abdülaziz, 30 ayda dünyayı değiştiren, ümmetin beşinci halife kabul ettiği Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, bir gün yanına biri gelir sorar ona kimsin sen? Ben der, gözü yanağına düşen sahabinin oğluyum der. Gözü yanağına düşen sahabinin Katade'nin oğluyum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyorlar, alıyorlar, koyuyorlar ve Allahümme eksibha cemalen Ya Rab, bu göze güzellik kıyafeti libası giydir diyor. Eskisinden daha güzel oluyor. Yine Ahmet bin Hanber rivayet ediyor. Bir kadın Efendimiz aleyhisselama geliyor. Oğluyla beraber geliyor. Oğlu Mecnun. Efendimiz Femesehabiyedihil mübâraketi sadrahu Allah Resulü mübarek eliyle mecnun kadın mecnul olan evladını getiriyor. Allah Resulü eliyle dokunuyor. Fe sa'a'atan. Çocuk kusuyor. Kusunca faharaca min jawfihi mislul jarwil Çocuğun karnından içinden böyle küçücük yani belki bir kurt gibi ama köpeğe benzeyen, köpek yavrusuna benzeyen bir şey çıkıyor ve çocuk Mecnun olarak, eli kolu bağlı olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gelen çocuk ayağa kalkıp gidiyor. Bunun gibi onlarca hasta var. Allah Resulü Aleyhisselam'a geliyor, mübarek eliyle dokununca Allah Teala şifa ihsan ediyor. Siz de hastaları okuyun, şafi olan Rabbimdir, şifa ettirin okuyun, sonra deyin ki kem abraat vasiban bil lamsi rahatu wa atlaqat ariban an ribqati leme mi diyeceksiniz ve Allah'ın inayetiyle er rabbim takdir buyurdu İsa şifayı ihsan edecektir. wa ahyati ssenata shehbaa da'avatu hatta hakat ghurraten fil a'surid duhami Mevlayâ salli ve sellim yine burada istare yapıyor. Yani e, yağmur nasıl yere bereket veriyorsa Efendimiz Aleyhissalâtu Vesselâm'ın duası da yağmuru celbediyor ve o dua sanki yere bereket veriyor, yeri ihya ediyor. Ve ahyet ihya etti yani bereketlendirdi esenet şehba beyaz seneyi. sene sene demek şehba esheb kelimesinin müennesi yani içinde beyazlık olan şey demek beyaz sene neden beyaz deniyor yağmur yağmayınca kuraklık olunca toprakta bir şey bitmez toprakta bir şey bitmemesini Beyazlığa benzetiyor ya da toprakta bir şey olmayınca oturduğunuz zaman ben beyaz semayı görürsünüz. Ondan dolayı şehba beyaz yıldır. Ve ahyeti senet şehba adawatu. Allah Resulü Aleyhisselamın duası o beyaz yılı ihya etti. Yani nasıl beyazdı? İşte insanlar başını kaldırdığında semayı görüyor çünkü her şey kurumuş. Yani semayı görmenize engel olan hiçbir ağaç kalmamış ya da toprağın üzerinde yeşil hiçbir şey yok. Hatta haket guraten fil asur <gülüyor> eduhumi. Asur asır kelimesinin çoğu asırlar yıllar demek. Eduhum <gülüyor> kardeşlerim. Edhem kelimesinin çoğu o da esvet demek. Siyah yılları siyah asırlarda Efendimiz Aliyullah Tuğseleramın duası o beyaz yılı. Aleyhisselatü Vesselam'ın duası atın alnındaki beyazlık gibi nurlandırdı, bereketlendirdi. Hatta haket gadet yani şabehet, benzedi gurreten beyazlığa yani atın alnındaki beyazlığa gurre denir. Fil soru duhumi duhum edhem kelimesinin çoğulu siyahlık demek. El asur, yıllar, asırlar demek. Yani o simsiyah asırlardaki bir uğurraya benzetti. Peki siyah asırlar ne demek? Yani böyle verimli, toprak verimli olduğu zaman, yağmur çok yağdığında toprağın üzerini bitkiler kaplar. Onun için ona siyah deniyor. Hatta, Ardun sevad deniyor yani eğer verimli bir yerse Irak ne deniyor şimdi e, sosyalist zaviyeden bakıldığı zaman mezopotamya diyorlar ama İslam her yere her coğrafya bir isim vermiş İslam zaviyesinden Irak bakıldığı zaman ne diyor İslam ona sevad-ı Irak diyor değil mi? Irak'ın sevadı yani karartısı ne demek? Verimli arazilerdi. Verimli araziler olduğundan. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kıtlık yılında yağmur yok. Geldiler ona ellerini kaldırır mısın ya Resulallah dediler. Onun duası o kadar bereketliydi ki elini kaldırdı. Toprak bembeyaz olmuştu. Yani burada kinaya neden kinaya hiçbir şey yoktu artık. Her şey kurumuştu, bir amur yağdı, dua etti, gök yerle buluştu. O yeşil yıllara, asırlar içindeki yeşil yıllara kıyas ettiğiniz zaman, Efendimiz Aleyhisselam duasından sonra dünya o kadar yeşerdi ki, tıpkı at gelirken alnında beyazlığı nasıl gurreyi fark ediyorsanız, o yeşil yıllar içerisinde Efendimiz'in duasıyla bereketlenen zaman işte, öyle görür öyle idrak edersiniz diyor ve son beyit imam bu seyyri rahmetullah aleyh efendimiz Aleyhisselam'ı muzelin bitiriyor bi'arizin jada au khiltal biṭāḥ bihā sayban min al-yammi au saylan min al-armi mavlāya selimdirimen abaden ala habibika bulut demek kardeşlerim onun mutallaka ahyet yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın duasının hayat vermiş olduğu duasının hayat vermiş olduğu o bulut yani efendimiz dua ediyor bulut oluşuyor bi'arizin <Sessizlik> cade Yağmuru toprağa boşaltan o bulut اَوْخِلْتَ الْبِطَاحَ بِهَا Ya da اَخِلْتَ e Sen zannettin اَلْبِطَاحَ بِهَا Bİtah kelimesi abtah kelimesinin çoğulu Yani içinde taşlık olan vadiler O kuruyan yılda Kuraklığın olduğu yılda O e içinde taşlar olan o vadiyi Sen zannetmiştin O kadar kuraklık olmuştu ki Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o kuruyan vadiye duasıyla yağmur geldi, yağmuru indiren bulut geldi ve sen o bulut geldikten sonra o kuruyan vadiyi şöyle zannederdin Seyben minel yemmi Denizden gelen bir sel zannederdin O kadar yağmur yağıyor ki kuruyan toprağa denizden ...o karaya nehirler sanki boşalıyor... ...ya da... ...ev minel arimi... ...ya da arim... ...bir baraj... ...Kur'an-ı Kerim'de geçtiğinden dolayı burada zikrediyor bu kelimeyi... ...baraj... ...barajın kapakları açılmış... ...ya da barajın önündeki bentler kırılmış, parçalanmış... ...oradan o vadiye, kuruyan vadiye... ...sular geliyor, nehirler geliyor... ...dereler akıyor... Öyle zannederdin. Kuryan bir zamandı. Peygamber aleyhissalatü vesselam ellerini kaldırınca rahmet boşalmıştı. İmam Buhari bu hadiseyi Efendimiz aleyhisselamın duasını bize rivayet ediyor. Buyuruyor ki Enes bin Malik radıyallahu anh Allah Resulü aleyhisselam minberde hutbe irade ediyor. İçeriye birisi geliyor diyor ki Ya Resulallah heleketil emval huzurum. Van kıtâti sübül, ya Rasulallah, helâketi, ya Rasulallah helâketi, elamâlû, van mallar her şey helak oldu, yollar kesildi. Yani artık susuzluktan hayvanlar bile Medine'ye gelip gidemiyorlar. Helak oldu, ya Rasulallah. Du'a eder misin, Efendimiz aleyhissalatu Vesselam elini kaldırıyor. Allahümme eghisina Allahümme eghisina Bize imdad ile ya Rabbi Bize rahmeti Bize yağmuru gönder ya Rabbi Efendimiz aleyhisselam ellerini indirir indirmez Sema diyor Enes bin Malik Açıktı hiçbir şey yoktu Bir anda bulutlar oluştu Yağmur yağmaya başladı O kadar ki bir hafta devam etti Ertesi hafta Allah Resulü aleyhisselam yine minberde Yine aynı kapıdan, yine aynı adam geldi. Ya Resulallah, heleketil emval ve ankataatissubul. Şimdi her şey Ya Resulallah yağmurdan helak oldu. Hayvanlarımız helak oldu. Her şey çamur deryası Ya Resulallah. Ellerini kaldırsan, Efendimiz aleyhissalatü vesselam ellerini kaldırıyorlar. Allahumma havaleyne ve la aleyna. Yağmuru üzerimize değil etrafımıza gönder ya Rabbi diyor. Bir anda sema açılıyor. İşte İmam Buziri rahmetullah aleyh. Sen ya Resulallah dua ettin bembeyaz, kuraklıktan çöle dönüşen yerler duanın bereketi olarak bulutları cezbetti. O yıl yılların en verimlisi oldu ya Resulallah. Atın anlı gibi verimlilikte o yıl parladı ya Resulallah. Mübarek elinle hastalara değdin. Meczup geldiler yanına. Mecnun geldiler yanına. Okudun mübarek elinle. Dokundun ayetleri onlara üfledin. Mecnun gelenler ayakları üzerinde kalkıp gittiler. Eli ayağı frangada gelen mecnunları okudun. Onlar en iyilerden daha iyi oldular. Gittiler ya Resulallah. Kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu vesselam hakikati bizi ihya'ya davet ediyor. Kur'an-ı Kerim maddemizin sorunlarını, manamızın sorunlarını, Resulullah aleyhisselam sünnetiyle maddemizin, manamızın sorunlarını çözmeye bizi davet ediyor. Eğer davet icabet edersek bu ümmetin sorunlarının çözüldüğüne yeniden ayağa kalktığına tanık olacaksınız. Estağfurullah ve tuğbiley ve rabbil alemin.